Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Merhabalar, yine bir Genç Havan programıyla selamlıyoruz Radyo Havan dinleyicilerini. Sınav dönemleri, bir türlü gelmek bilmeyen bahar, Farmavizyon Eczacılık Fuarı, yaklaşan 14 Mayıs Eczacılık Günü, ve daha birçok etkinlik e, haberleriyle sizlerle birlikteyiz bu hafta. Günlerimiz böyle dolu dolu geçtiği Nisan ayını ortalarken son zamanlardan eczacılık ve sağlık gündeminde, Türkiye'de, dünyada neler olup bitti şöyle bir dönüp bakmak istedim. Ondan önce şunu vurgulamak istiyorum. Biz e, sürekli bir yayınımız var Genç Havan dergisi. Bu genç havanda 7. sayısından itibaren bir köşe hazırlamayı düşünüyoruz öğrenci arkadaşlarımızla beraber. Majestirel Gündem adını verdiğimiz bu köşede öğrencilere dair edebiyata, sanata, sağlıktaki gelişmeleri ve yine dünyadaki Türkiye'deki yani insanı ilgilendiren, öğrenciyi ilgilendiren her şeyden tutam tutam alıp hassas terazilerimizde tartıp Genç Havanımızda karıştırarak ortaya çıkardığımız ürünümüzü, emeğimizi sizlerle paylaşacağız. Dergimizde yer alan bu köşeyi e, ha, yaptığımız haftalık radyo programlarında da tekrar etmek istedim. Daha doğrusu haftalık olduğu için gündemi biraz daha yakından takip edebileceğiz. Bu şekilde... E, Yine konu kaldığım öğrenci arkadaşlarımla beraber biraz esprili, biraz trajikomik bir şekilde yoğurup hazırlayıp sizlere sunacağız. Şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra majistral gündemle karşınızda olalım. <Gülüyor> Beni Süheyla'ya vurulmuşum diye kim görmüş ama kim elini öptü mü? Yüksek kaldırımda güpe gündüz menahtiy almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat.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 İzlediğiniz için Süheyla'ya vurulmuşum diye kim görmüş ama kim elini öptüğümü yüksek kaldırımda güpe gündüz menati almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi onu sonra anlatırım fakat.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 İran'ını söyletme hikayesi Geç bu Öncelikle Gençlik Komisyonu olarak katıldığımız PharmaVizyon Eczacılık Fuarı ile başlayalım. 8-10 Nisan arasında düzenlenen bu fuarda Türkiye'nin dört bir tarafından hem eczacılar hem eczacı çalışanları ve öğrenciler katılmıştı. Biz de odamızdan bizim için ayrılmasını düşündüğümüz bir standta yer aldık ve bunu sağladılar kendileri. Bu standta öğrenci arkadaşlarımızla beraber gelen eczacılara, öğrencilere kendimizi, komisyonumuzu tanıttık. Çok güzel e, dönüşümler yaşamışız. Yani İstanbul Eczacı Odası'nın Gençlik Koru, e, Komisyonu yani illaki çok eski yıllara dayanıyor ama daha aktif çalıştığı şu son üç süre içerisinde kendimizi çok güzel ve doğru şekilde anlattığımızı fark ettik. Bunu tabii yaptığımız anket çalışmalarıyla biraz daha doğrulamış bulunmaktayız. Onun dışında öğrenciler daha çok ilgi gösterdi sanki bu fuara. Çünkü çok fazla ziyaretçimiz oldu. Zaten İstanbul içerisinde çoğu arkadaşımız bizi tanıyor. Bunun dışında güzel olan şehir dışından gelen öğrencilerle karşılaşmamız. Bizi tanıyanlar evet sizi duyduk, derginiz hakkında haberimiz var gibi birçok Faaliyetlerimizden haberi haberleri olduklarını gördük. Bu tabii bizim komisyonumuz adına doğru şeyler yaptığımızın bir göstergesiydi. Bizi de açıkçası gururlandırdı. Ne türlü izlenimler edindik? Biraz e, bunu detaylandıralım. Bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmasında e, öncelikle gençlik komisyonu tanıyıp tanımadıklarını sorduk öğrencilere. Cuma günü çok fazla ee, katılım İstanbul içerisinden olmuştu. İstanbul'daki öğrenciler biliyorsunuz 6 tane fakültemiz var İstanbul'da Eczacılık Fakültesi. Marmara sınavlarından dolayı çok fazla gelemedi ama İstanbul, 7 Tepe, Yeni Yüzyıl ve Medipol üniversitelerinden yeni yeni arkadaşlarımızla tanışma fırsatı bulduk ve kendimizi tanıtma şansını yakaladık. Özellikle Medipol Üniversitesi'ne çok çabalamamıza rağmen bir türlü oradaki öğrencilerle iletişim kuramamıştık. Farmavizyon bu açıdan bizim için çok çok değerli oldu. Oradaki arkadaşlarımızla şu anda iletişim içerisindeyiz ve Gençlik Komisyonu'yla beraber hareket etmelerini sağlayacak bir takım projelerde yapmaya başladık. Bunu daha sonraki günlerde sizlerle paylaşacağız zaten. Onun dışında hazırladığımız rozetler çok dikkat çekiciydi. Gençlik Komisyonu ismini vererek özellikle öğrenciler için hazırladık bunu. Tabii eczacılarımızdan da çok fazla istek geldi. Kırmamaya çalışsak da öğrencilere daha fazla verdik bu rozetlerden. Hazırladığımız broşürler yine çok yararlıydı öğrenci arkadaşlarımız için ki özellikle dışarıdan gelen, il dışından gelen eczacı adayları için. Ve genç havanımız tabii olmazsa olmazımız onlardan vermeye çalıştık. Bunun dışında bir de sanayi eczacıları komisyonumuz var bizim yeni oluşturuldu. Çok yararlı şeyler yapıyorlar bize de yapabileceğimiz ileride projeler hakkında ön fikir vermiş oldular. Çünkü birinci sınıfta arkadaşlarımız daha çok alanlaşmayı bilmediği için eczane açmak istemeyenler ister istemez idealist davranıp sanayi eczacısı olmak istediklerini söylerler. Bunu çok yaşadım ben öğrencilik zamanımda. Ee, onlar için güzel bir çalışmaydı. Çünkü birinci sınıftan itibaren ne istediğini bilerek devam edersen eğitim sürecine daha sonra karşılaştığın sıkıntılar seni çok fazla meslekten soğutmayacaktır. Bizde ne yazık ki bu okul yönetimi ne kadar istemesiyle de orantılı gerçi pek sık kolay olmuyor. Yani o geri dönüşümler çok rahat yaşanmıyor. Böyle bir komisyonumuz varken neden öğrencilerle iletişim kurmayalım dedik. Ve onların hazırladığı çok güzel bir eğitim sürecini anlatan bir bilgilendirme. Kitapçı diyelim böyle bir şey hazırlamışlardı. Çok ilgi gördü. Özellikle teşekkür etti arkadaşlar. Zaten ihtiyacımız vardı. Ee, en azından kafamızdaki soru işaretlerine netlik kazandırabilecek bir çalışma şeklinde. Bu bizim için tabii çok önemli oldu. Buradan da teşekkür ediyoruz sanayi ee, rozetlerimiz Rozetlerimizde tabii son zamanlarda özellikle yaşadığımız ilaçta reklam... Ve ilaçların markete taşınması bundan sonraki süreçte konulu temaydı. Bunun için çok kullanılan bir el işareti dur işareti vardır. Ve ilaçların markette satılmayacağına dair ilaç markette satılamaz şeklinde yazımızla tabii Gençlik Komisyonu imzasıyla bir çalışma hazırladık. Ve çoğu öğrenci de fuarda gezerken bu rozetle karşı olduklarını ve uzun süre kullanacaklarını ifade ettiler. Anketlerde bahsettim zaten komisyonu tanıyanlar için başarılı bir süreçti. Tanımayanlar için de yine aynı şekilde çünkü kendimizi tanıttık. Dergi var mıydı benim haberim yoktu veya genç komisyonu hakkında çok fazla bir şey duymadım şeklinde. Gelmeleriyle öğrencilerin birebir iletişim kurmamıza da fayda sağladı. Çünkü rozet ve dergileri verirken ister istemez oturalım muhabbet edelim diyemiyorsun ama anket çalışmasında bunu çok kolay bir şekilde yaptık. Ee, hatta şunu diyebilirim standta en fazla yani İstanbul Eczacı Odası'nın standında en fazla ilgi gören yine gençlik komisyonuydu. Hatırlamıyorum bir an boş kaldığını sürekli ayakta. Yorulduk ama tatlı bir yorgunluktu tabii çok fazla arkadaşa ulaştık. Bu şekilde bir farmavizyon e, eczacılık fuarında geride bıraktık. Tabii bizim için çok faydalı oldu tekrarlıyorum. Geleceğe dair neler düşündüğümüzü, eksikli eksik olan yanımızı veya anlatamadığımız, yanlış e, anlattığımız taraflarımızı gördük. Tabii bununla birlikte yeni üyeler kazandık. Onlarla çok güzel şeyler e, yapacağız. Hatta bir tanesini şu an e, anons edeyim buradan. Çünkü sizi de ilgilendirecek bir e, konu. Metin e, Uyar isimli bir arkadaşla tanıştık. Yeditepe Üniversitesi'nde 3. sınıfta okuyor. Ve neler yaptığımız hakkında merakla sordu. Ben istiyorum 3. sınıf biraz yonu ama 4'te çok aktif bir şekilde katılacağım çalışmalara dedi. Bahsettim radyo programımız, dergi çalışmamız, danslarımız, tiyatromuz. Aklıma gelenleri tabii o anda söyledim. Ben radyo programı isterim yapmak, çok isterim. Daha önce böyle bir şey olduğunu duymamıştım diye bir anda heyecanla atıldı. Tabii biz de sevindik böyle bir duruma. Bundan sonra bir hafta ben sunacağım programı, bir hafta Metin arkadaşımız sunacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya ama ileride çok güzel şeyler olacağını düşünerek. Hoş geldin diyeceğiz ona haftaya. Yine salı günü sizlerle beraber olacak. Yine bir müzik arası verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Susma, bir şey söyle. Biraz olsun, yardım et. Gelemiyorum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 Ne bir aptalın gölgesiyim, ne bir sevda gülesi Sadece hesapsız bir gönül bahçesi Yine de insan soruyor kendine Bu yazık hikayenin neresindeyim yeter ki susma Bir şey söyle, biraz olsun yardım et Gelemiyorum üstesinden, ben bu aşkın tek başıma Sus ben sen sustun ya, yalnızlık çöktü üstüme Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda Bunları Gençlik Komisyonu olarak arkadaşlarımıza anlatırken yani gelecekte neyle karşılaşacağımızı, mesleğimizin ne türlü bir süreçten, zorlu süreçten geçtiğini bıkmadan, usanmadan arkadaşlarımıza anlatırken yine bir haber aldık. Hemen size ileteyim taze taze daha. Ee, Cuma günü yani geçen hafta Cuma günü geldi bu haber. Yine e, yetmeyen fakülte sayımıza iki tanesi daha eklendi. Sivas'ta ve Adıyaman'da kurulacak olan iki tane eczacılık fakültesi bizleri bekliyor. 15 Nisan 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla... E, ...iki eczacılık fakültesi açılmasına karar vermiş bakanlarımız. Hayırlı olsun mu desek artık ne desek bilemiyorum. Yani son zamanlarda zaten hem eğitim açısından... Hem de mesleğin geleceği açısından çok tehlikeli bir sürece girmişken, bizim meslek hakkımız yokken, öğrencilerin çalışma alanları geliştirilmezken ve günden güne ilaçların fiyatları düşüp geri ödemelerden çekilip ilaçta reklamın yasallaşması söz konusuyken nasıl bir gelecek bekliyor bizi açıkçası tahmin etmek çok da güç değil. Biz bunları yine bıkmadan, usanmadan söyleyeceğiz, anlatacağız arkadaşlara. Ve onlarla beraber yine bıkmadan, usanmadan. Umarım olmaz ama mitinglerimizde, eylemlerimizde yaptığımız görsellerle yine e, damgayı vuracağımızı düşünüyorum. Yani mücadele sonrasında kazançlarımız elbette çok fazla ama onlar bize her geçen gün çok daha fazla saldırıyor. E, yine birlik olmanın, beraber olmanın zamanıdır. Yani 18 Üniversite sayısı e, özür dilerim 16 idi 18 oldu şu anda diyoruz 20 olsun 30 olsun hatta üniversite olmayan illerde bile bu eczacılık fakültesi ve hatta hatta tıp fakülteleri açılsın sonuçta demezler mi insan kendinin doktorudur e, her evde bir doktor hadi bir de eczacı olsun rahat rahat insanlar refah e, medeniyet seviyesine ulaşsınlar. Sonuçta öyle bir toplum olduğumuzu iddia ediyoruz. Öyle bir ülke olduğumuzu iddia ediyoruz. Ne gerek var eczacıya, doktora? Yani hatta ilaçlarını bile kendileri yapsınlar evde. Böyle bir toplum düşünüyoruz artık bu zihniyette. Ve onlara Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı hediye edelim. Tanrım tek başına koyma Yalnızlığa ancak sen dayanırsın Eşsiz dostsuz tanrım Zordur halleri yalnızlığa nedenlerinin konuşulduğu bir toplantıda bakın Sayın Sağlık Bakanımız neler demiş bize. Türkiye'de 3 kişiden biri obezdir. Bu kişilere şişman mı şişko mu diyelim. Bence şişko demek daha doğru. Çünkü kolay kabullenemiyoruz. Bu sözüyle Sağlık Bakanımız Türkiye'deki Yaşanan bu obezite ile ilgili ne gibi bir önlem alınacağını açıkladı. Yani şişko dersek eğer insanların zoruna gider, zoruna gittiği takdirde de zayıflar. Bilimsellik fışkırıyor. Yani ne denir ki buna? Senelerdir insanların normal şartlar altında yaşadıkları süreçte bile herhangi bir kilo, herhangi bir farklı bir, engeli olduğu takdirde alay edilen bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani farklılıkları kolay kabul etmeyen bir ülkedeyiz. Bunu aşmaya çalışırken önümüze çok daha farklı seçenekler sunuluyor. Yani bir bilim adamının bilim ülkesi ise ülkemiz burada daha farklı şeyler sunması gerekirken bununla mücadelenin ne şekilde olmasını söylemesi gerekirken çok daha kolay ve sağlıksız bir yöntem sunmakta bize Küçükken bu yaşadığımız hafif işte farklı olma hadi kilo olarak söyleyelim bunu hafif kendi yaşıtlarından daha fazla bir vücut e, ölçün varsa zaten o kadar e, kırılmaya müsait ki çocuklar çok büyük ruhsal sorunlarla yetişiyor insanlar. Ve telafisi olmayan sonuçlar doğuruyor elbet yani tartışmaya çok müsait burada uzun uzun anlatmak da yersiz. Yalnız şunu yine belirtim. Aynı Sağlık Bakanı hatırlarsanız 13 Mart mitinginde, sağlık mitinginde bütün sağlık çalışanlarının buluştuğu bir platformda ülkenin yine dört bir yanından aynı taleplerle gelen sağlıkçılara gereken cevabı vermeyip tam tersi bir çıkmaza soktu tartışmayı. Bir Ez, e, doktorun, Eczacın artık e, hemşirenin elinde e, Doktor Çeyn'in izindeyiz şeklindeki dövizi Çok farklı yerlere çekti Ve e, verilmesi gereken cevaplar orada dururken insanlara yanlış bilgi ve Gereksiz bir şekilde Sağlıkçıları haksız, öcü gibi göstermeye çalıştı Doktor Çeyn'in bu mitingde ne alakası var Biz onun izninde değiliz Bu ne demek gibisinden ee, sosyalizme işte sosyalizmin e, ütopik olduğuna dair yalan yanlış şeyler söyledi. Tabii tabiplerin, sağlık çalışanlarının haklılığı bu konuda yani istese tabi tabii insanlar etkilenecektir bakan açıklanması açıklamasından. Bu şekilde yanlış yönlendirme, yanlış bilinçlendirme ile 30 bin kişinin katıldığı eyleme Sağlık Bakanı'nın verdiği cevap bu oldu ne yazık ki. Biz de majistral gündemimizde Sağlık Bakanı'nın yani son dönemlerde yaşandı bunlar. Öncesinde çok daha farklı ve ilginç açıklamaları vardı Recep Ak'tan. Ama majistral gündemimizde onu biraz daha bu gerçekleri görmesini sağlamaya davet ediyoruz. Halkın sağlığı... Sağlık hizmetleri her geçen gün biraz daha hiçe sayılırken, SGK'nın her geçen gün geri ödeme listesinden ilaçları çıkarırken, ilaçların reklamı yaparak, yapılarak insanların SGK kapsamından değil de kendi paralarıyla almaya zorlarken ve bununla birlikte getireceği tabii inanılmaz derecede kötü sonuçlar, yanlış ilaç kullanımıyla gerçekleşecek sonuçları görmezden gelirken biz ona yaşadığımız gerçeği görmesini öneriyoruz. Yine bir şarkıyla ara verelim programımıza. Sonra tekrar birlikteyiz. Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık tutmuşum düşmüş ellerinden senin düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik geçil Balıklar gibimiş sessiz ve karanlık Yüzermiş saçları, yüzermiş nefesi Susarmışız öyle bir sakin derenin İçindeymişik yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik yeşilmişik, sazmışık İzindeymişik, yeşilmişik, sazmışım. Aşlın da yumuşacık, tutmuşum tutmuşum ellerinden sin. Düşmüşüz yavaşça bir sakin drenin içindeymişik yeşilmişik mişik saz mışık. İçindeymişik yeşil mişik saz mışık. İçindeymişik yeşil Sazmışık hey. İçindeymişik Yeşilmişik Sazmışık İçindeymişik Balıklar gibiymiş Sessiz ve karanlık İçindeymişik Yüzermiş saçların Yüzermiş nefesin Susarmışız öyle Bir sakin derenin İçindeymişik Yeşilmişik in the children. Hazır sağlık demişken sağlık alanındaki gelişmelere bakalım biraz da. Tabiplerin çok ses tek yürek mitinginde aldıkları iki günlük beyaz grev kararı bugün başladı. 19 ve 20 Nisan'da devam edecek olan bu greve biz de tabii destek veriyoruz. Şimdi bir arada olma birlikte davranmanın vaktidir diyerek yola çıkan tabipler içinde bulunduğumuz sağlıksız sağlık koşullarını itiraz ediyorlar. İki gün boyunca iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlıkların korunması ve ücretsiz halk sağlığı talebini iletecekler. Türk Tabipler Birliği Türkiye genelindeki bu çağrısı kamuoyunda da elbette etki yarattı. Ee, İstanbul'un çeşitli yerlerinde astıkları pankart ve afişle herkese duyurdular zaten iki gün sağlık hizmeti vermeyeceklerini. Grevde olduklarını ve tabii haklı gerekçeleriyle birlikte. Ee, biz eczacılarda dediğim gibi tabiplerin, diş hekimlerinin sağlık çalışanlarının bu grevine destek verirken... ...onların yanında yer almayı, biz de bu greve katılmayı çok isterdik. Yani ben kendi açımdan en azından bu şekilde değerlendireyim. <gülüyor> ama tabii belirli şartlar sağlanamadığı için belki e, katılamadık şu anda bu greve ama... Öğrencilerle birlikte desteğimizi tıp öğrencileriyle beraber daha doğrusu sağlık çalışanları olarak onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Zaten miting e, bu çok ses tek yürek mitinginde ne kadar haklı olduklarını duyurdular kamuoyuna. Yani Türkiye genelinde kaç bin sağlık çalışanı şu anda grevde ve İyi şekilde yani sadece kendileri için de istemiyorlar. Bu sağlıkta dönüşüm projesiyle birçok şeylerimiz değerlerimiz yok oldu. Hasta sağlığı en azından hiçe sayılıyor şu anda. Eczacıların Yaşadıkları sıkıntılar, tabiplerin, asistanların, diş hekimlerin, hemşirelerin ya o kadar çok şey değişti ki ama ne yazık ki hala bu bize sağlıkta dönüşüm programı adı altında bir devrim olarak gösteriliyor. Ve inanmaya da hazırız zaten kim ne söylese ona inanmaya çalışıyoruz. Belki de zorunlu olduğumuz için inanıyoruz, inanmak zorunda olduğumuz için. Ama şu anda böyle bir gerçek var. Türkiye genelinde binlerce sağlık çalışanı grevde ve iyiye gitmediğimizin habercisidir bu. İnsanlar kolay bir şey değil. Ee, yani sağlık en doğal sosyal hakkımızdır bizim sağlıktan yararlanmak. Hele hele sağlık hizmeti vermek bir sağlıkçı olarak. Fakat bu her iki taraftan da kıskaç altına almış sağlıkla dönüşüm projesiyle mantar gibi bir tane özel hastaneler, taşeronlaşmalar. Ve yine sürekli saydığımız... ...eczacılığın yaşadığı problemler. Ee, ne denebilir ki... ...her şey ortada... ...her şey gün gibi ortada... ...özelleşmeler... ...özelleştirmeler... ...bununla birlikte... Aslında en önemli konuşacağımız konu geleceğimiz olacak bizim. Geleceğimizde bizi neler bekliyor her şey görünüyor aslında buradan. Çok fazla da bir e, komple yapmaya gerek yok. Açık ve net bir şekilde her geçen gün biraz önce de bahsettim. iki eczacılık fakültesi daha açılırken laboratuvarlarda beş kişi aynı deneyi yapıp on kişinin baktığı bir dönemdeyken Anfilerimiz yetmezken, hocalarımız yetmezken özellikle biz hala mezun veriyoruz. Hala kontenjan artırıyoruz. Hala e, mesleği toz pembe görüyoruz. Ama artık gerçekleri görmenin zamanı. Tabipler için de bu durum böyle. Asistanların köle gibi çalıştıkları bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla konuşulacak şey var. Bunu bir gün umarım bir... E, Öğrenci konuk alırız tabipler odası gençlik komisyonundan TÖK'ten daha doğrusu onlarla çok daha sağlıklı bir şekilde konuşuruz diye düşünüyorum. Ve onlar için gelsin diyelim mitingde bol bol dinlediğimiz sözlerimi geri alamam şarkısı sonra yine birlikteyiz. Yazdığımı yeniden yazamam çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem akıyorsa gözeşim korumasın coşup seven gönlümse durmasın Dost biri çırmasın Bir daha geri dönemem hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışıımız bayramdı bir umudu yaşatan bir insadı. Aldım elime sazı Yine aşınca çayın suyu buldu Göz göze durup bakınca göreceğiz Bilemiyoruz şimdi Biraz da fakültelerimize gelelim, okulumuza gelelim. Geçenlerde yine bir açıklama e, okudum. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Beş yıldır İstanbul Üniversitesi'nde fakülteler arasında geçiş yasak. Yani bir fen edebiyatta okuyan öğrenci merkez kampüsten geçemez. Onun dışında iktisatta okuyan işte fen edebiyata gidemez. Yani böyle gereksiz, anlamsız... ...saçma fakülte, üniversitenin yapısına aykırı bir uygulama söz konusu. Benim girdiğim sene bu yasak çıkmıştı. Yasak diyorum artık o şekilde kalmış çünkü aklımda. Biz yine eczacılar olarak kendi fakültemizde yemekhanemiz olmadığı için... ...diğer fakültelere, yemekhanesi olan diğer fakültelere rahatça geçebiliyorduk. Rahatça dediğim tabii yine kimlik kontrolü, çanta kontrolüyle beraber... Ee, ...yine bizim fakültemizde bile... Kolay kolay tanınmamıza rağmen alınmıyorduk. Böyle bir kendi içerisinde yasa uygulaması var. Yasak uygulaması var daha doğrusu. Bunu araştırmış bir takım öğrenci arkadaşlar. Bir dilekçe vermişler. Yani fakülte 5 yıldır fakülteler arasındaki bu geçişin nedenini öğrenmek için bir dilekçe yazıyorlar. Ve çok ilginç. Gelen cevap üniversitemizde fakülteler arası geçiş yasağı uygulanmamaktır, uygulanmamaktadır şeklinde. Devamı daha ilginç. Bu defa bu yanıtı alan öğrenciler ellerindeki bu belgeyle beraber fen fakültesinde okuyor çünkü arkadaşlar. Hukuk fakültesine girmek istiyorlar merkez kampüsü. Yalnız... Ellerinde belge olmasına rağmen önce kimlik kontrolü işte X-ray cihazından geçiyorlar ardından güvenlik durduruyor tabii siz giremezsiniz şeklinde. Arkadaşlar yine ellerindeki bu e, üniversite arası geçiş yasağı uygulanmamaktır belgesini gösteriyorlar ve tabii güvenlik e, kollarımız biraz tedirgin oluyor hemen telefonlar açılıyor diye. ...bir şey gibi, jest gibi hadi bu seferlik geçin şeklinde arkadaşlarımıza bir inisiyatif tanıyorlar. Yani çoğu öğrenci arkadaşa nasip olmamıştır bu durum. Ama 45 öğrenci bu uygulanmayan yasak nedeniyle soruşturma açılmış bulunmakta. Yani Fen Edebiyat Fakültesi'ne veya... E, Merkez kampüse girmek isteyen öğrenciler için farklı yerlerden gelen yani yine kendi İstanbul Üniversitesi'nden 45 kişiye bu süreç altında göz e, özür dilerim soruşturma açılmış bulunmakta ama öyle bir yasak yokmuş demek ki biz uydurmuşuz ne diyelim böyle bir yasağa da inanmışız fakültelere girmek için kendimizi e, farklı gerekçeler bulmaya çalışmışız ama yokmuş haberiniz olsun arkadaşlar rahat rahat girebilirsiniz tabi. Güvenlik e, biz ÖGB Derdik öğrenci güvenlik birimini e, Ayartabilirsiniz Bu konuda Yine öğrenci demişken laflafa açacak e, Geçenlerde yine bolca rastladığımız e, Yumurtalı protesto olayına Rastladık İTÜ'deydi bu defa itüde Ağoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu Vardı ve Mastak kampüsünde bir konferans için gitmiştim. Yani öğrenciler tarafından tabii yumurtalı protestoyla karşılaştı. Nedeni tabii ki iki telli ayazma ve tepe üstünde kentsel dönüşüm projesiyle yıkılacak olan evlerin ailelerin açıkta kalmasıydı. Yani İstanbul'da çarpık kentleşme hepimizin bildiği bir gerçek. Fakat bunu başka bir çarpıklıkla Örtmenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir e, mantığı, mantaritesi yok. Bu nedenle arkadaşlarımız protesto ettiler Ali ve yumurta attılar. Tabii buna tepkiler de e, hiç hoş bir şekilde gelmedi. Üçüncü köprünün kurulması söz konusu. Çevre gün güne daha bir kötüleşiyor. Yani doğal güzelliklerimizden iyice yoksun bırakıldık. İşte Akkuyu'da, Sinop'ta yapılacak olan... ...nükleer santraller, HES'ler, şunlar, bunlar... ...her geçen gün neden güzel bir şey olmuyor diye geçiştirdiğimiz şu günlerde... ...ne yazık ki öğrencilerin protestosu, haklı protestosu... ...medya tarafından haksız bir şekilde gösteriliyor. Yumurta bizim için tabii bir e, sembol oldu artık dergimizde de kullanmıştık. Böyle giderse yumurta her... Yanlış yapanın biz öğrenciler olarak değerlendirdiğimizde her yanlış yapanın başına yapışacak bir e, protesto aracı olarak kullanılmaya devam edecek. Bu çarpık kentleşme ile ilgili açtık konuyu. İki telli ayazma. Daha öncesinde hatırlarsanız Sulu Kule'de böyle bir şey yaşandı. Ne kadar insan evlerinden oldu. Ne kadar aile çok kötü şartlarda yaşamaya zorlandı. O yüzden... Bu da onun getireceği bir gerçekliktir yani bir şey yıkarken daha düzgün bir şey yapılmıyor ne yazık ki ve her zaman olan fakir halkı oluyor fakir aileleri oluyor ekmeğini taştan çıkarmak için mücadele eden insanları oluyor yine bu da aynı şekilde olacak eee çalışması yapmıştık biz daha önceki dergimizde geçen sene. Orada çok daha net gördük. Yani ön yargılarla yaklaşmak çok kolay. Sulukale'deki halkın Çingene olan halkın farklı bir şekilde göründüğü ön yargılarla yine işte hırsız, şöyledir, böyledir. Yani bütün toplumda nereden nereye gitsin hep bu şekilde algılanır ama çok farklı, çok bambaşka bir hayatları var. Bir dosya hazırladık. Onun içinde birebir görme fırsatı yakaladık o insanları. Yani dışladık, ötekini hep e, iteledik. Hiç anlamaya çalışmadık. Sulu de bunun bir örneğiydi. Ne yazık ki kendi kültürümüze, kendi Türkiye hep şeydir. Yani yıllardır farklı insanların, farklı etnik kimliklerin bir arada yaşadığı e, hep vurgulanır. Ama biz bunu hiçbir zaman görmedik nedense. Bu da bu, bir örneğiydi. Ve yine... Bir şarkı çalalım anlamlı bir şarkı olsun. Şukar şukar diyelim biraz canlanalım heyecanlanalım. Ondan önce bir de şunu söyleyeyim. Hıdrellez şenlikleri geliyor yaklaşıyor. 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanır Hıdrellez bayramı. Ve çok önemli bir yeri vardır. İnsanların bayramıdır Hıdrellez şenlikleridir. Ve her sene İstanbul'da Kapı'da kutlanır bunlar. Yalnız bu sene çok ilginç bir şey. Bizim seve seve gittiğimiz, katıldığımız, herkesin orada olduğu, işte yaşlısından gencine, zengininden fakirine her türlü insanın orada bulunduğu, bu bayramda dilekler dilediği, birlikte karşılıklı göbekler attığı bir gecede insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için 10 TL istenildiği söz konusu. Yani girişler ücretli olacak. Yıllardır yapılan bir şenlik yıllardır kimsenin canına malına bir e, kasti bir şey gelmemiştir ama bu sene neye dayanarak bilmiyorum ama bir 10 TL'ye karşılığında daha güzel daha e, eğlenebileceğimiz can ve mal güvenliğimizin sağlanacağı bir ortam vaat ediyorlar bize. Bunu hep birlikte protesto etmeliyiz. Çünkü oranın en güzel yanı herkesin rahatça gelebildiği, istediği için gelebildiği bir yer olması. Ama yine bazı çıkar sahipleri bundan da faydalanmanın peşinde. Yani güzel bir ortamı illaki ücretli yapıp para kazanmaya çalışacaklar. Bunu da bu şekilde duyurusunu yapalım. 5 Mayıs gecesi orada olacağız. 10 lira vermeden... Hakkımız olduğu için eğlenmek için orada olacağız arkadaşlar. Ve şu şukar, şukar diyelim. Yandan yandan kelena karamela Shukkar biau yandan yandan Shukar cha kelena Bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya benimle değil Metin arkadaşımla görüşeceksiniz. Onun da güzel güzel konukları olacak. Onunla tanışacaksınız. Programda ben de yer alacağım bir bölümünde. Ondan sonraki hafta yine majistirel gündemle neler oldu neler bitti neler olacak. Buradan paylaşacağız sizlerle. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mesela en tüka yerlah yar tükain si asin yer astikası si yüz Allah en tükarin asin yer astikası yüz Allah Ruslika Erran kişi Ra ev tagas kişi Rus Er kişi ev Tag kişide ça semergelliği yeryeler tarası kişi Hede tagas kişi Ana yaçıp ki. hazırlayan ve sunan olcay meşe